kadının en hayırlı ve bereketi büyük olanı az külfetli olandır. Yani kadının en hayırlısı ve bereketlisi, aza kanaat eden, haramdan sakınan, dünya hayatının zinet ve deptebesine göz dikmeyendir. Şeyh Tahir El Bedahşi şöyle buyurur: Kadınların çoğunda ruhi bunalımlar ve asabiyet bulunur. Bu hastalığın tedavisi zordur. Bu hastalığı meydana getiren 5 haslet vardır a. Dünyanın zinet ve deptebesine hırslanmaktır. Bunun tedavisi kanaattir. b. Haramdan sakınmamaktır. Yani açıklık ve saçıklıktır. Bunun tedavisi örtünmektir. c. Doğumdan kaçınmaktır. Bunun tedavisi çocuk yapmaktır. d. Kocasının mağlubiyetini arzulaması ve kocasını kendi akrabasına bağlamasıdır. Kadın kısmı bu arzuda muvaffak olamadığı takdirde ruhi hastalıklara, asabiyete mahkum olur. e. Kadının akrabasının kocasını tahkir etmeleridir. Bu da ümitsizliği ve geçimsizliği meydana getirir. Bunun tedavisi az külfetli olmaktır. Zira bir insan, iki amirin emirlerini tatbik etmekten acizdir. Bir kadın, bir meselede hem kocasını, hem de akrabasının emirlerini yerine getiremez. Böyle bir durumda, İslam hukukuna muhalif olmadığı müddetçe kadın kocasının emrini tatbik etmekle akrabasının emrini sarfı nazar eder.